Maide Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Sözleşmelerin gereğini yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamak üzere size tilavet edilecekler dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Şüphesiz ki Allah dilediği şekilde hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın sembollerine, haram aylara, hediye edilmiş kurbanlara ve onlardaki gerdanlıklara Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak saygın eve yani Kabe'ye yönelmiş kişilere saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanın. Mescidi haramdan sizi engelledikleri için bir topluma karşı öfkeniz sizi haddi aşma suçuna sevk etmesin. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı takvalı olun. Şüphesiz ki Allah azabı şiddetli olandır. Leş, kan... Domuz eti Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar Ölmeden yetişip kestikleriniz hariç olmak üzere Boğulmuş Dövülüp öldürülmüş Yukarıdan yuvarlanıp ölmüş Boynuzlanıp öldürülmüş hayvanlar ile Yırtıcıların yediği yani öldürdüğü hayvanlar Dikili taşlar üzerine boğazlanmış hayvanlar Ve fal oklarıyla kısmet aramanız Size haram kılınmıştır Bunlar yoldan çıkmaktır Kafir olanlar ''Bugün sizin dininizden yani onu yok etmekten ümit kesmiştir. Artık onlara saygınlık yakıştırmayın. Bana saygı duyun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirip olgunlaştırdım. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı uygun gördüm. Kim gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse yani haram etlerden yemek zorunda kalırsa bilsin ki şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, bütün temiz şeyler ve Allah'ın size öğrettiğinden kendilerine öğretip eğitilmiş hale getirdiğiniz av hayvanlarının ele geçirdiği şeylerden oluşan avlar da size helal kılınmıştır. Onların sizin için tutup yakaladıklarından yiyin ve üzerlerine Allah'ın adını anın, yani besmele çekin. Allah'a karşı takvalı olun. Şüphesiz ki Allah hesabı hızlı olandır. Bugün size temiz şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helaldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan namuslu olanlar ile sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu kadınlar da mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Kim inanmayı inkar ederse elbette yaptıkları boşa gitmiştir. Ve o ahirette kaybedenlerdendir. Ey iman edenler! Salata yani namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yani kollarınızı yıkayın, başlarınızı ve aşık kemiklerine kadar ayaklarınızı mesedin. Cünüp olduysanız temizlenin yani yıkanın. Hastaysanız veya yolculuktaysanız, veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse ya da kadınlara cinsel olarak dokunup da bu durumda su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprak arayın ve yüzlerinizi de ellerinizi de onunla mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez fakat sizi tertemiz kılmak ve size verdiği nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın size olan nimetini, İşittik ve itaat ettik dediğiniz zaman sizi bununla bağladığı yani ona verdiğiniz sözü hatırlayın. Ve Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun. Şüphesiz ki Allah kalplerin özünü bilendir. Ey iman edenler! Allah için şahitlik edenler olarak adaleti titizlikle ayakta tutanlar olun. Bir topluma karşı öfkeniz sizi adaletsizlik suçuna sevk etmesin. Adil olun ki adil davranmak Allah'a karşı takvalı olmaya daha yakın bir davranıştır. Allah'a karşı takvalı olun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip iyi işler yapanlara bağışlanma ve büyük bir ödül vaat etmiştir. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennem halkıdır. Ey iman edenler! Allah'ın size olan şu nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya yani kötülük yapmaya geltenmişti de onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun. Müminler yalnızca Allah'a güvensinler. Yemin olsun ki Allah İsrail oğullarından söz almıştı. Yönetici olarak içlerinden 12 başkan göndermiş, görevlendirmiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Namazı doğru kılar, zekatı verir, elçilerime inanır. Onları destekler ve Allah'a güzel borç verirseniz şüphesiz ki sizin kötülüklerinizi örteceğim ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğim. Bundan sonra sizden kim inkar ederse elbette doğru yoldan sapmış olur. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetlemiş ve kalplerini katılaştırmıştık. Onlar kendilerine hatırlatılan Tevrat'tan paylarını unutarak kelimelerin yerlerini değiştirirler ve İçlerinden azı hariç onlardan daima bir ihanet göreceksin. Yine de sen onları affet ve onları hoş gör. Şüphesiz ki Allah güzel davrananları sever. Biz Hıristiyanlarız diyenlerden de kesin söz almıştık. Fakat onlar da kendilerine hatırlatılan İncil'den paylarını unutmuşlardı. Bu sebeple kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin salmıştık. Allah dünyada yapıp ettiklerini ileride yani mahşerde onlara bildirecektir Ey kitap ehli elbette size gelen elçimiz Kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklıyor Birçoğundan da geçiyor onları dile getirmiyor Elbette size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir Allah rızasını gözeteni onunla yani Kur'an'la esenlik yoluna ulaştırır Onları buyruğu gereği karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları doğru yola ulaştırır. Şüphesiz ki Allah, işte o Meryem oğlu Mesih İsa'dır diyenler elbette kafir olmuşlardır. De ki, Allah Meryem oğlu Mesih İsa'yı, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini helak etmek isterse, Allah'a karşı kimin elinde bir şey var ki? Kim ne yapabilir ki? Göklerin, yerin ve ikisi arasında ne varsa hepsinin otoritesi, Yalnızca Allah'a aittir. Dilediğini yaratır. Allah her şeye gücü yetendir. Bazı Yahudi ve Hristiyanlar biz Allah'ın çocuklarıyız ve sevgilileriyiz demişlerdi. De ki: Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de onun yarattıklarından birer insansınız. Allah dileyeni yani layık gördüğünü bağışlar, dileyene yani layık gördüğüne de azap eder göklerde, yerde ve ikisi arasında ne varsa hepsinin otoritesi yalnızca Allah'a aittir. Dönüş de yalnızca O'nadır. Ey kitabe'li! Kıyamet günü bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi dersiniz diye elçilerin arası kesildiği sırada gerçekleri açıklamakta olan elçimiz size geldi. Size elbette bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye gücü yetendir. Hani Musa Kavmine şöyle demişti, Ey kavmim Allah'ın size lütfettiği nimetini hatırlayın. Zira o içinizden peygamberler görevlendirmiş ve sizi hükümdarlar kılmıştı. Alemlerden yani insanlardan hiç kimseye vermediğini size vermişti. Ey kavmim Allah'ın size yazdığı yani vaat ettiği kutsal toprağa girin ve arkanıza dönmeyin. Yoksa kaybedenler olarak dönmüş olursunuz. Onlar ise şu cevabı vermişlerdi. Ey Musa orada zorba bir toplum var. Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyeceğiz. Oradan çıkarlarsa biz de hemen gireriz. Allah'tan korkanlar içinden Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki adam şöyle demişti. Onların üzerine yani onların yanlarına kapıdan girin. Oraya girdiğinizde artık şüphesiz ki siz galip gelirsiniz. Müminlerseniz Yalnızca Allah'a güvenin. İsrail oğulları, ''Ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız.'' demişlerdi. Musa, ''Rabbim, ben kendim ve kardeşimden başkasına sahip yani hakim olamıyorum. Bizimle yoldan çıkmış bu toplumun arasını ayır.'' demişti. Allah, ''Orası, yani kutsal toprak onlara 40 sene yasaklanmıştır. Bu sürede yeryüzünde o topraklarda şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen yoldan çıkmış o toplum için üzülme demişti. Onlara iki Ademoğlunun şu haberini gerçek olarak tilavet et. Yani okuyup aktar. Hani birer kurban sunmuşlardı da birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. Kabul edilmeyen kişi diğerine, Şüphesiz ki seni öldüreceğim demişti. Diğeri de şöyle cevap vermişti. Allah sadece muttakilerden yani duyarlı olanlardan kabul eder. Muhakkak ki sen öldürmek için bana elini uzatsam bile ben sana öldürmek için asla el uzatacak değilim. Şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Şüphesiz ki ben senin hem benim günahımı yani beni öldürme günahını hem de daha önce işlediğin kendi günahlarını yüklenmeni istiyorum. Böylece ateş halkından olacaksın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda nefsi onu kardeşini öldürmeye itmiş ve onu öldürmüştü. Bu yüzden de kaybedenlerden olmuştu. Ardından Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga göndermişti. Katil kardeş yazıklar olsun bana. ''Şu karga kadar olamayıp kardeşimi gömmekten aciz mi oldum?'' demiş ve pişmanlık duyanlardan olmuştu. İşte bu yüzdendir ki İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. ''Kim bir cana karşılık olmaksızın, yani yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir cana hayat verirse, yani onun canını kurtarırsa, bütün insanlara hayat vermiş.'' Onları kurtarmış gibi olur. Yemin olsun ki elçilerimiz onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Sonra onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırıya kaçmaktadır. Allah'a ve elçisine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk için çalışanların cezası ancak ve ancak öldürülmeleri veya asılmaları veya dönelikleri nedeniyle ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, ya da bulundukları yerden sürülmeleridir Bu onlar için dünyadaki rezilliktir Ahirette de onlara büyük bir azap vardır Ancak siz onlara güç yetirmeden Yani kendilerini yenmeden önce tevbe edenler hariç Bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır Çok merhametlidir Ey iman edenler Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun Ona yol arayın Ve Allah yolunda cihad edin Fedakarlık yapın ki kurtulasınız. Şüphesiz ki kafir olanlar yeryüzündeki her şey ve bununla bir o kadarı daha kendilerinin olsa ve kıyamet gününün azabından dolayı onu fidye vermek isteseler de onlardan asla kabul edilmemiş olacaktır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ateşten çıkmak isteyecekler fakat onlar oradan asla çıkamayacaklardır. Onlar için kalıcı bir azap vardır. Hırsızlık yapan erkek ve kadının elde ettiklerine karşılık ve Allah'tan ibretlik bir ceza olmak üzere ellerini kesin. Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. Kim bu haksız davranışından sonra tevbe eder ve kendini düzeltirse elbette Allah onun tevbesini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin otoritesinin yalnızca Allah'a ait olduğunu bilmez misin? Allah dileyene... Layık gördüğüne azap eder, dileyeni layık gördüğünü de bağışlar. Allah her şeye gücü yetendir. Ey elçi, kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyen kişilerden ve sürekli olarak yalana kulak veren, sana gelmeyen bazı kişileri can kulağıyla dinleyen Yahudilerin bir kısmından küfürde koşuşanların hali seni üzmesin. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler. Onlar ''Size şu verilirse hemen alın, o verilmezse sakının'' derler. Allah o kişinin fitnesini yani ona azap etmeyi isterse sen Allah'a karşı onun için hiçbir şey yapamazsın. Onlar kalplerini Allah'ın temizlemek istemediği kişilerdir. Onlar için dünyada rezillik vardır. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Hep yalana kulak verir, durmadan haram yerler. Sana gelirlerse... İster aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz sevir. Onlardan yüz sevirirsen sana asla zarar veremezler. Hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz ki Allah adil olanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar ve sonra bunun arkasından yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değillerdir. İçinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı biz indirdik. Allah'a teslim olmuş peygamberler Yahudilere ait davalarda onunla hükmederlerdi. Allah'ın kitabını korumakla görevlendirildikleri için Rablerine teslim olmuş kişiler ve bilginler de onunla hükmederlerdi. Hepsi de ona yani Tevrat'ın hak olduğuna şahitti. Ey hakimler insanlardan korkmayın bana saygı duyun. Ayetlerimi az bir değer karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Orada yani Tevrat'ta onlara şöyle yazmıştık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılık ve cezadır. Yaralar da kısastır. Yani her yaralama misliyle cezalandırılır. Kim bunu yani kısası bağışlarsa bu durum kendisi için bir kefaret. Yani bir günahı örtme sebebi olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak, Peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu İsa'yı arkalarından göndermiştik. Ona, içinde hidayet ve nur bulunan, Önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı, Muttakilere bir rehber ve övüt olmak üzere İncil'i vermiştik. İncile inananlar, Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Sana da daha önceki kitabın aslını doğrulayıcı ve onu koruyucu olarak kitabı, yani Kur'an'ı bir amaç ile indirdik. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma. Hepiniz için bir kanun ve bir yol belirledik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdiği imkanlarla sizi denemek için böyle yaptı. İyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü yalnızca Allah'adır. Allah hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerin iç yüzünü size bildirecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmaları ile ilgili olarak... Onlara karşı dikkatli ol. Verdiğin hükümden yüz çevirirlerse, bil ki Allah ancak günahlarının bir kısmı sebebiyle onlara sıkıntı vermek ister. İnsanların birçoğu yoldan çıkmıştır. Yoksa onlar İslam öncesi cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bir şekilde inanan bir toplum için hüküm konusunda Allah'tan daha güzel kim olabilir ki? Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin dostudurlar. İçinizden onları dost edinen kişi şüphesiz ki onlardan olmuş olur. Muhakkak ki Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Kalplerinde hastalık bulunanların başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasına koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir zafer veya katından bir emir getirecek de onlar içlerinde gizledikleri şeyden dolayı Pişman olacaklardır. İman edenler bunlar mıdır bize gelip de şüphesiz ki sizinle beraberiz diye bütün güçleriyle yemin edenler diyecekler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir de kaybedenlerden olmuşlardır. Ey iman edenler sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah'ın kendilerini sevdiği onların da onu sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü kafirlere karşı güçlü. Ayrıca Allah yolunda cihad eden ve kınayanın kınamasından korkmayan bir topluluk getirecektir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine, layık olana verir. Allah imkanları geniş olandır, bilendir. Sizin dostunuz yalnızca Allah ve elçisiyle boyun eğerek namazı kılan ve zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, elçisini ve iman edenleri dost edinirse galip gelecek olanlar şüphesiz ki Yalnızca Allah'ın tarafında olanlardır. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Müminlerseniz Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun. Salata yani ibadete çağırdığınız zaman onu alay ve oyun edinirler. Bu davranış onların düşünmeyen bir toplum olmalarındandır. Onlara şöyle de. Ey kitap ehli! Yalnızca Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene inandığımız için mi bizden nefret ediyorsunuz? Şüphesiz ki çoğunuz yoldan çıkmış kişilersiniz. De ki, Allah katında yeri bundan daha feci olan asıl kötülüğü size bildireyim mi? Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, aralarından ahlaken adeta maymunlara ve domuza çevirdikleri, ayrıca tağut denen puta tapmış olanlar var ya... Yeri en kötü olan ve doğru yoldan tamamen sapanlar işte bunlardır. Size geldiklerinde yanınıza inkarla girip yine inkarla çıktıkları halde inandık derler. Oysa Allah onların içlerinde gizlemiş oldukları şeyleri çok iyi bilendir. Onlardan birçoğunun günah, düşmanlık ve haram yemede yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları ne kadar kötüdür. Kendilerini Rabbe adayanlar ve din alimleri, Günah olan sözleri söylemekten ve haram yemekten onları engelleyip sakındırsalar diye işledikleri fiiller ne kötüdür. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır yani eli sıkıdır dediler. Dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lanet olasızcalar. Aksine Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği şekilde verir. Şüphesiz ki sana Rabbinden indirilen mesajlar çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Aralarında kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bıraktık. Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Böyleyken yine de onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah bozguncuları sevmez. Kitap ehli iman edip takvalı olsalardı elbette onların geçmiş kötülüklerini örter ve onları nimeti bol cennetlere koyardık Onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rab'lerinden onlara indirileni yani Kur'an'ı tam olarak uygulasalardı Şüphesiz ki hem üstlerinden hem de ayaklarının altından verilen pek çok nimet yerlerdi Onlardan aşırılığa kaçmayan bir topluluk vardır Fakat çoğunun yaptıkları ne kötüdür Ey elçi! Rabbinden sana indirileni tebliğ et bunu yapmazsan onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni inkarcı insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz ki Allah o kafirler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. De ki, ey kitap ehli, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni yani Kur'an'ı uygulayıncaya kadar doğru bir şey üzerinde değilsiniz. Şüphesiz ki sana Rabbinden indirilen mesajlar çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Kafirler topluluğuna üzülme. Muhakkak ki iman edenler, Yahudi olanlar, Sabi'iler ve Hristiyanlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip iyi işler yaparsa, onlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecektir de. Şüphesiz ki İsrailoğullarından sağlam bir söz almış ve onlara elçiler göndermiştik. Ne zaman elçi onlara nefislerinin arzu etmediği hükümleri getirse onların bir kısmını yalanlıyor, bir kısmını da öldürüyorlardı. Bir fitne yani imtihan olmayacak sanmışlar da kör ve sağır kesilmişlerdi. Sonra Allah tövbelerini kabul etmişti. Ardından içlerinden çoğu yine kör ve sağır kesilmişti. Allah onların yapmakta olduklarını görendir. Şüphesiz ki Allah, işte o Meryem oğlu Mesih İsa'dır diyenler elbette kafir olmuşlardır. Oysa Mesih İsa, Ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilin ki, kim Allah'a ortak koşarsa, elbette Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun barınağı ateştir ve zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Muhakkak ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler de, Şüphesiz ki kafir olmuşlardır. Oysa tek bir ilahtan yani Allah'tan başka ilah yoktur. Söylediklerinden vazgeçmezlerse içlerinden kafir olanlara elem verici bir azap dokunacaktır. Hala bağışlanma dileyerek Allah'a tevbe etmeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Meryem oğlu Mesih İsa sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler elbette geçmiştir. Annesi de çok doğru bir kadındı. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara delilleri nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da gerçeklerden döndürülüyorlar. De ki Allah'ın peşi sıra sizin için hiçbir yarara ve zarara gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Allah, evet yalnızca o duyandır, bilendir. De ki ey kitap ehli, haksız olarak dininizde aşırıya kaçmayın. Daha önceden sapmış olan, Birçoğunu çoğunu saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir toplumun heveslerine uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmiştir. Bunun sebebi ilahi mesajlara isyan etmiş ve hadlerini aşmış olmalarıdır. Onlar işledikleri kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yaptıkları ne kötüdür. Onlardan çoğunun kafir olanlarla dostluk ettiklerini görürsün. Nefislerinin onlar için hazırladığı şey ne kötüdür. Bu yüzden Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azap içinde ebedi kalıcıdır. Onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman etmiş olsalardı, onları yani müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat çoğu yoldan çıkmışlardır. İman edenlere düşmanlık bakımından insanların en şiddetlisini elbette Yahudiler ve şirk koşmuş kişiler olarak bulacaksın. Onlar yani inkarcılar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da elbette biz Hristiyanlarız diyenleri bulacaksın. Bunun sebebi şüphesiz ki onların içinde keşişlerin ve rahiplerin bulunması ile onların kibirli davranmamasıdır. Elçiye indirilerini duydukları zaman tanıdıkları gerçeklerden dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Derler ki Rabbimiz iman ettik. Bizi gerçeğe şahit olanlarla birlikte yaz. Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umut edip dururken Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyecekmişiz ki? Söyledikleri bu sözden dolayı Allah onlara içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetleri ödül olarak verecektir. Güzel davrananların karşılığı işte budur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennem halkıdır. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın ve aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki Allah aşırıları sevmez. Allah'ın size verdiği rızıktan temiz, helal olarak yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun. Allah sizi kasıtsız yeminlerinizdeki boş sözlerle ilgili sorumlu tutmaz. Fakat bir şeye bağladığınız kasıtlı yeminlerden sizi sorumlu tutar. Yeminleri bozduğunuz zaman bunun kefareti ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek veya onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan kişinin üç gün oruç tutması gerekir. Yemin ettiğiniz zaman yani yemini bozduğunuz zaman yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun, bozmayın. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Ey iman edenler! içki, kumar, dikili taşlardan oluşan putlar ve fal okları şeytan işi bir pisliktir. Ondan yani o pis şeylerden uzak durun ki kurtulasınız. Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, dahası sizi Allah'ı hatırlamaktan ve salattan yani ibadetten alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin. Elçiye de itaat edin ve kötülüklerden sakının. İtaatten yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen görev sadece apaçık tebliğdir. Takvalı yani duyarlı olup iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları sonra yine takvalı olup iman ettikleri sonra da bunu devam ettirerek takvalı olup güzel davrandıkları sürece haram kılınmadan önce tattıklarından dolayı İman edip iyi işler yapanlara herhangi bir vebal yoktur. Allah güzel davrananları sever. Ey iman edenler! Elbette Allah hac veya umre için ihramlıyken ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşacağı bir avlanma ile onu yasak ederek sizi dener. Sonunda Allah kişi kayıptayken, yani yalnız başınayken kendisinden kimin korktuğunu bildirip ortaya çıkaracaktır. Kim bundan sonra haddi aşarsa onun için elem verici bir azap vardır Ey iman edenler İhramlıyken av hayvanı öldürmeyin İçinizden kim onu kasten öldürürse Cezası içinizden adil iki kişinin kararıyla Avlanılan hayvana denk Kabe'ye varacak hediye bir kurban göndermek Veya yoksulları doyurmaktan ibaret bir kefarettir Ya da onun dengi oruç tutmaktır Böylece işinin vebalini tatmış olsun Allah geçmişi affetmiştir kim suça dönerse Allah da ondan intikamını alır. Allah güçlüdür, intikam sahibidir. Hem size hem de yolculara yarar sağlamak üzere deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. İhramlı olduğunuz sürece kara avı ise size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun. Allah Kabe'yi yani o saygın evi, haram ayları, hacdaki hediye kurbanını, ve kurbanın boynuna asılan gerdanlıkları insanlar için bir kıyam yani diriliş vesilesi kıldı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu sizin de anlayıp bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezalandırması şiddetlidir. Ayrıca Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Elçiye düşen görev sadece tebliğ etmektir. Allah sizin aşağı vurduklarınızı da, gizlediklerinizi de Bilir. De ki pisliğin çokluğu sana cazip gelse de pis ile temiz bir olmaz Ey derin akıl sahipleri Allah'a karşı takvalı duyarlı olun ki kurtulasınız Ey iman edenler size açıklanırsa hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır Bildirmediğine göre Allah onları affetmiştir yani onlardan geçmiştir Allah çok bağışlayıcıdır görülüdür Elbette sizden önce de bir toplum onları sormuştu. Sonra da bunları inkar eder olmuştu. Allah bahira, saibe, vasile ve ham diye bir şey haram kılmamıştır. Fakat kafir olanlar Allah'a yalan uydurur. Onların çoğu akıl etmez. Onlara Allah'ın indirdiğine yani kitaba ve elçiye gelin dendiği zaman babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor. Ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi böyle? Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü yalnızca Allah'adır. O da size dünyada yapmış olduğunuz her şeyi mahşerde bildirecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca vasiyet esnasında içinizden adalet sahibi iki kişi aranızda şahitlik etsin. Veya yeryüzünde yolculuktayken başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan başka iki kişi şahit olsun. Şüpheye düşerseniz o iki şahidi salattan yani ibadetten sonra durdurup onlara akraba menfaatine de olsa bu vasiyet karşılığında hiçbir şeyi satın almayacağız. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyeceğiz. Aksini yaparsak bu takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz diye Allah'a yemin ettirirsiniz. Bunların yani iki şahidin günah işledikleri anlaşılırsa haklarına tecavüz edilen mağdur durumdakilerden diğerlerinin yerine geçecek çok daha uygun başka iki kişi onların yerini alır. Bu iki kişi doğrusu bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Aksi takdirde biz de elbette zalimlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Bu usul, şahitliği gerektiği şekilde yapmaya veya yeminlerden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarına daha uygundur. Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun ve onu dinleyin. Allah yoldan çıkanlar topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Allah'ın elçileri toplayıp da size ne cevap verildi dediği gün bizim hiçbir bilgimiz yok. Şüphesiz ki gizlilikleri bilen ancak sensin sen demiş olacaklardır. Allah o zaman şöyle diyecektir. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene verdiğim nimetlerimi hatırla. Hani seni kutsal ruh yani Cebrail ile desteklemiştim. Sen beşikteyken de yetişkin çağında da insanlara konuşuyordun. Sana kitabı yani okuyup yazmayı, hikmeti yani doğru hüküm verme yeteneğini, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan bir kuşun benzeri gibi suret yapıyordun da, ona üflüyordun. O da benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri hayata çıkarıyordun. Hani İsrail oğullarını seni öldürmekten engellemiştim. Kendilerine apaçık deliller getirdiğin zaman içlerinden kafir olanlar bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir demişlerdi. Hani havarilere bana ve elçime iman edin diye vahyedip bildirmiştim. Onlar da iman ettik, bizim Allah'a teslim olmuş kişiler olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Hani havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O da iman etmiş kişilerseniz Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun cevabını vermişti. Onlar ondan yemeği, kalplerimizin huzur bulmasını, ''Bize doğru söylediğini kesin olarak bilmemizi ve ona şahitler olmamızı istiyoruz.'' demişlerdi. Meryem oğlu İsa şöyle dua etmişti. ''Ey Allah'ım Rabbimiz bize hem bizim için hem de öncekilerimiz ve sonrakilerimiz için bir bayram ve senden bir delil olacak şekilde gökten bir sofra indir. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.'' Allah da şöyle demişti. Şüphesiz ki ben onu size indirebilirim ama bundan sonra içinizden kim inkar ederse alemlerde kimseye etmediğim azabı ona ederim. Hani Allah ey Meryem oğlu İsa insanlara beni ve annemi Allah'ın pekişi sıra iki ilah edinin diye sen mi dedin dediği zaman İsa haşa sen yücesin hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz ben onu söyleseydim sen onu zaten bilirdin. ''Sen bendekini bilirsin. Oysa ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki gizlilikleri bilen ancak sensin sen.'' demiş olacaktır. Ben onlara yalnızca senin bana emrettiğin şu esası söyledim. ''Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. İçlerinde olduğum sürece kendilerine şahittim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye şahitsin.'' Onlara azap edersen şüphesiz ki onlar senin kullarındır, dilediğini yaparsın. Onları bağışlarsan şüphesiz ki güçlü ve doğru hüküm veren yalnızca sensin. Allah şöyle diyecektir. Bugün doğrulara doğrulukların yarar sağlayacakları gündür. Onlara içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah kendilerinden razı olmuştur. Onlar da ondan memnun olmuşlardır. İşte bu, Büyük kurtuluştur. Göklerin, yerin ve içindekilerin otoritesi yalnızca Allah'a aittir. O her şeye gücü yetendir.